Abdullah İbn-i Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Her ezan ve kâmet arasında namaz vardır. Her ezan ve kâmet arasında namaz vardır. Her ezan ve kâmet arasında namaz vardır. Buyurdular. Üçüncüsünde,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 Sabah namazının sünnetinin nasıl kılınacağı ve ne okunacağı. Hadis 1104. AİŞE'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının ezanı ile kâmeti arasında uzatmaksızın hafif iki rekat kılardı.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 İki rekat sünnetini kıldıktan sonra sağ tarafına uzanarak yatardı. Hadis 1111. Yine Ayşe'den Allah ondan razı olsun şöyle rivayet edilmiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazı ile sabah namazı arasındaki sürede 11 rekat namaz kılardı.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 Allah onlardan razı olsun, şöyle rivayet edilmiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber, öğle namazının farzından önce iki, sonra iki rekat namaz kıldım. Hadis 1114 Ayşe'den Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Öğle namazının farzından önce, dört rekat namaz kılmayı hiç terk etmezdi. Hadis 1115 Âişe'den, Allah ondan razı olsun, şöyle rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Öğle namazının farzından önce, Benim evimde dört rekat namaz kılar, Arkasından mescide çıkıp, cemaate namazı kıldırdıktan sonra, eve gelir, iki rekat daha kılardı. Cemaate, akşamın farzını kıldırdıktan sonra, eve gelir, iki rekat sünnet kılardı. Cemaate yatsıyı kıldırdıktan sonra, evime gelir, iki rekat sünnet kılardı. Hadis 1116 Ümmü Habibeden, Allah ondan razı olsun, Rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim öğle namazının farzından önce ve sonra dörden rekat sünnet kılmaya devam ederse, Allah onu cehenneme haram kılar. Hadis 1117 Abdullah İbn-i Allah ondan razı olsun, Rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, zevalden sonra ve öğlenin farzından önce, dört rekat sünnet kılar ve şöyle buyururdu. Bu an, gök kapılarının açıldığı bir andır. O vakitte, iyi bir amelimin Allah'a yükselmesini isterim. Hadis 1118 Ayşeden. Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öğle namazının farzından önce, dört rekat sünnet kılmadığı zaman, onu farzdan sonra kılardı. Bölüm 200 İkindi Namazının Sünneti Hadis 1119 Ali İbni Ebu Talib'den, Allah ondan razı olsun, şöyle rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ikindi namazının, ikindi namazının farzından önce, dört rekât namaz kılardı. İki rekatta bir selam vermek suretiyle veya ikinci rekâtın oturumunda, Allah'a en yakın meleklere ve onlara uyan Müslüman,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 evine de bir pay ayırsın böylece Allah bu namazı sebebiyle evinde hayır ve bereket meydana getirir hadis 1132 ömer ibni atadan rivayet edildiğine göre nafi ibni cübeyr muaviyenin namaz kılması hususunda sahipten gördüğü şeyi öğrenmek için ömer ibni atayı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 Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Sabah namazı vakti girmeden vitir kılınız. Hadis 1137. Ayşe'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe validemiz önünde uzanıp yatar olduğu halde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 vitri bu vakitte kılmak daha faziletlidir. Bölüm 206 Kuşluk Namazının Fazileti Hadis 1140 Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edilmiştir. Dostum, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bana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 İki rekat namaz bunların yerini tutar. Hadis 1142. Hazreti Ayşe'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazını 4 rekat kılar bu namazın rekatını Allah'ın dilediği kadar da arttırırdı.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 Kuşluk Namazı'ydı. Bölüm 207 Kuşluk Namazının Vakti Hadis 1144 Zeyd İbni Erkam, Allah ondan razı olsun, kuşluk namazını ilk vaktinde kılan bazı kimseleri gördü ve şöyle dedi. Şüphesiz, bu, ilk vaktinde kılan kimseler de bilirler ki, bu namazı, daha sonraki bir vakitte kılmak daha faziletlidir. Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuşlardı. Tevbe edip, Allah'a yönelenlerin kılacakları kuşluk namazının vakti, sıcaktan deve yavrularının ayaklarının yandığı zamandır.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 İki rekât namaz. Hadis 1147. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sallam Bilal'i Habeşi'ye ey Bilal, sen İslam'a girdikten sonra yaptığın sevabı çok en ümit verici amelini bana anlat. Çünkü ben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 namazın bitmesine kadar ki süre içindedir Hadis 1159 Evs bne evsten Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu günlerin en faziletlisi cuma günüdür Bu sebeple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 gece namazlarını ikişer rekât kılar ve bir rekatta vitir kılardı. Hadis 1171 Enes'ten Allah ondan razı olsun şöyle nakledilmiştir. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin günlerce oruç tutmadığı olurdu da biz o ay oruç tutmayacak zannederdik. Bazen de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 Sonra bir-dört rekât daha kılardı ki, onların da uzunluk ve güzelliği anlatılacak gibi değildi. Sonra da üç rekât vitri kılarlardı. Bunun üzerine ben dedim ki, ey Allah'ın Rasûlü, vitri kılmadan mı uyuyorsunuz? Bu soruya şöyle cevap verdiler. Ey Âişe! Benim gözlerim uyur, fakat kalbim uyumaz.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 1176 Huzeyfe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir gece, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında, gece namazı kıldım. Bakara suresini okumaya başladı. Ben, kendi kendime, yüz ayet okuyunca, rükûa gider dedim. Fakat,